31. mektup Bu mektup Şeyh Sofi'ye gönderilmiştir. Tevhidi vücudunun hakikati ve Allahu Teala'ya yakın olan beraber olmak ne demek olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala hepimizi peygamberimizin seyyidinin yolundan ayırmasın. Yanınızdan gelen bir zat dedi ki: Şeyh Nizami ı Tihani'nin talebelerinden biri sizin yanınıza bu fakir için vatede vücuda inanıyor demiş. Bozat bu bunu bildirdikten sonra bu sözün doğru olup olmadığını sordu. Ve talebenizin okuyup aydınlanması ve kötü düşüncelere sapmamaları için vatede vücut üzerindeki bilgimi yazmamı istedi. Müslümana karşı kötü zanda bulunmak günah olduğundan talebenizi günahtan korumak düşüncesiyle birkaç kelime yazıp başınızı ağrıtıyorum. Muhterem yavrum bu fakir Çocukluğumdan beri vahdidi vücuda inanmaktaydım. Babam da buna inandığını her zaman bildirdi. Mübarek kalbi vahdidi vücuttan ve her şeyden uzak olan, hiçbir surette varılmayan varlığa doğru olduğu halde bu itikattan hiç ayrılmadı. Alimin oğlu da yarım alim demektir, sözü gereğince bu fakirin bu bilgiden büyük payı olmuştu. Çok lezzetler almıştım. Fakat Allahu u Teala sonsuz ihsanıyla, Büyük rehber, hakikatlerin, marifetlerin kaynağı, İslam dininin hamisi hocam, önderim, kurtuluş yoluna kavuşturucu, Muhammed Baki Kuddisi ruhu hazretlerine kavuşturdu. Bu fakire Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye'yi talim buyurdu. Hiçbir şeyi yaramayan bu miskini, mübarek kalplerinin ışıkları altında bulundurmakla şereflendirdi. Bu üstün yolda ilerlemeye alıştırınca, Az zamanda vahdet-i bilgileri önüme çıktı. Bu makamın çeşitli ilimleri, marifetleri kapladı. Bu mertebenin inceliklerinden göstermedikleri hemen hiçbir şey kalmadı. Muhiddin-i Arabi Kuddisesi Ruhu bildirdiği ince bilgiler olduğu gibi meydana çıktı. Füsus kitabında yazdığı ve Uruc'un bu yolun sonu olduğunu sanıp bundan ötesi Adem'dir, yokluktur dediği tecelli zatıyla da şereflendirdi. Kendisine evliyanın sonuncusun diyerek yalnız evliyanın sonuncusuna mahsus olduğunu yazdı. Bu tecellinin çeşitli bilgilerini, marifetlerini uzun uzadıya bu fakire bildirdi. Bu marifetlere o kadar daldım, o kadar kapıldım ki, vahdedi vücut hali her şeyi unutturdu. Bu bilgilerin sarhoşu oldum. O anlarda hocamın yüksek huzuruna arz ettiği bu sarhoşluğundan derecesini gösteren çılgınca yazılarım vardır. Bu yolda yazılı bir rubayenin tercümesini uygun görmeyip geçiyorum. Uzun zaman bu halde kaldım. Seneler geçti. Nihayet Cenab-ı Hakk'ın sonsuz lütuf ve inayeti ansızın imdadıma yetişip bir çun, bir keyif olan yani anlaşılmaz olan cemalden perdeler birdenbire kaldırıldı. Sanki seller, felaketler yapan fırtınalı kara bulutlar bir anda sıyrılıp mavi sema açıldı, güneş her yere aydınlattı. Önceden olan vahdete vücud, ittihad Allahu Teala'nın her şeyle birleşmiş, beraber görünmesi kayboldu. İhata, cereyan, kurp ve maiyet yani Allahu Teala'nın her yeri kaplaması, doldurması, yakın olmasın gibi bilgiler örtüldüğü gitti. İyice anladım ki yaratanın yaratıldıklarıyla hiçbir benzerliği, hiçbir bağlığı yoktur. İhata, kurp gibi şeyler Ehl-i Sünnet ahlimlerinin Allahu Teala o büyük ahlimlerin çalışmalarına çok muvaffak versin bildirdiği gibi hep Allahu Teala'nın ilmi içindir, kendisi için değildir. Allahu Teala hiçbir şeyle birleşmiş değildir. O odur. Mahluklar, maluktur. O birçundur. Erişilmez, anlaşılmaz, anlaşılamaz. Bütün âlemse his olunan, anlaşılabilen bir şeydir. Anlaşılmayan anlaşılan gibi olmaz. Vacip mümkün gibidir denemez. Kadim olan hadis olana benzemez. Yokluğu mümkün olmayan yok olabilen gibi değildir. Hakikatler de değişmez. Birisi için olan öteki için söylenemez. Ne kadar şaşılacak şeydir ki Şeyh Muhiddin-i Arabi Kuddisi'nin ruhu ve onun yolunda giden büyükler, onların sözlerinden ezberleyip ötede beride söyleyen, yazan, cahiller değil, Allah-u Teala hiçbir surette anlaşılmaz, hiçbir şeye benzemez dedikleri halde zatı ilahi her şeyi ihata etmiş, kaplamıştır. Her şeyi yakındır, her şeyle beraberdir diyorlar. Bunun doğrusu eli sünde talimlerinin bildirdiğidir Yakın olan ihata eden Allahü Teala'nın kendisi değil ilmidir. Tevhidi vücutlı bilgileri yok olup da başka ilimler marifetler hasıl olduğu zaman çok üzülmüştüm. Çünkü vahdet vücut marifetlerinden daha üstün şeyler bulunacağını bilmiyordum. Bu marifetlerin yok olmaması için yalvarıyor, çok dua ediyordum. Fakat perdeler tamamen kalkıp hakikati bütün açıklığıyla bildirilince anladım ki alemler, mahluklar, sıfatı ilahiyenin aynaları ve esma ilahiyenin görünüşlerinde ise sevhidi vücudi var diyenlerin sandığı gibi görünenler gösterinin kendileri değildir. Bir şeyin gölgesi o şeyin kendisi değildir. Sözümüzü bir misalle daha açıklayalım. Büyük bir alim düşündüklerini bildirmek için harfleri ve sesleri kullanır. Kafasındaki kıymetli bilgiyi harflerin, seslerin içinden açığa çıkarır. Bu harfler ve sesler o bilgileri gösteren ayna gibidir. Fakat harfler, sesler bu bilgilerin aynıdır. Bilgilerin kendisidir veya bu bilgilerin kendilerini kaplamıştır veya Bunların kendilerine yakındır veya bilgilerin kendileriyle beraberdir denemez. Ancak harfler ve sesler bu bilgileri meydana çıkaran işaretlerdir. Bilgileri delalet etmekten, belli etmekten başka bir şey denemez. Bilgilerin harf ve seslerle hiç benzerliği yoktur. Benzerlik, beraberlik, vehim ve hayalle söylenebilir. Hakikatte böyle bir şey yoktur. Bu bilgilerle harfler ve sesler arasında görünmek, göstermek ve belli olmak, belli etmek gibi bağlılık olduğundan bazı kimselerin vehminde bu bağlılıktan birleşmek, beraberlik gibi şeyler doğuyor. Hakikatte bunların hiçbiri yoktur. İşte Allahu Teala ile bu alemde böyledir. Göstermek ve gösterilmekten, belli etmek ve belli olmaktan başka hiçbir bağlılığı yoktur. Mahlukların her biri, yaratanın varlığını gösteren birer alamettir onun isimlerinin sıfatlarının büyüklüğünü bildiren bir ayna gibidir. Bu kadarcık bağlılık, bazı kimselerin hayalinde büyüyerek bazı şeyler söyleyeceklerine sebep olmaktadır. Bu hal bilhassa tevhid üzerinde murakabesi çok olanlar görülüyor. Murakabesinin sureti hayallerinde yerleşiyor. Bazıları da kelime-i tevhidin manasını kısaca düşünüp çok söylediklerinde bu hale düşüyor. Bunların her ikisi de ilimle hasıl oluyor. Alle ilgileri yoktur. Bazıları da aşırı sevgiyle bu hale düşüyor. Allahu Teala'dan başka hiçbir şeyin varlığını göremiyor. Bunların böyle görmesi her şeyin yok olmasına sebep olmaz. Çünkü hissimiz, aklımız ve isamiyet her şeyin var olduğunu bildirmektedir. Bu sevginin taşkınlığı zamanında bazen Allahu Teala'nın kendisini ihata etmiş, kendisine yakındır sanıyorlar. Sevgiyle hasıl olan tevhid, önce bildirdiğimiz iki tevhidden daha yüksek olup, halle hasıl olmaktadır. Fakat bu da yanlıştır. İsamiyete uygun değildir. Bunu, isamiyete uydurmaya kalkışmak, boşuna uğraşmaktır. Felsefecilerin zanla, kısa akılla söylediklerin bozuk sözlerdir. Fen'in ve İslamiyet'in ışıkları altında olmayıp da yalnız zanla konuşan felsefecileri, ilim adamı sanan bazı Müslümanlar bunların bozuk sözlerini, yazılarını İslamiyet'e uygulamaya uğraşıyor. İvanus ı gibi kitaplar, böyle çürük sözleri, ayetleri ve hadisi şerifleriyle ispata kalkışan cahiller tarafından yazılmıştır. Şimdi de fıkıh kitaplarında haram olduğu bildirilen birçok şeyi Avrupalılar, Amerikalılar yaptığı için Bunların haram olmadığını, ayetle hadise ispatı uğraşan Amerikan hayranlığını görüyoruz. İslamiyetin kafirlerin adetlerine, tapınmalarına çevirmeye uğraşan bozuk kitapları okumayız. Eğil-i sünnet alimlerinin kitaplarında gösterilen doğru yoldan ayrılmamalıyız. Din düşmanlarının ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle süsledikleri yaldızlı yeni fetvalara, kitaplara, mecmua ve gazetelere aldanmamalıyız. Senenin 11 ayında din düşmanlığı yapan, Ramazan gelince para kazanmak için Müslümanmış gibi dinden bahseden yazıları, din cahili gazeteleri okumamalı, bunlara inanmamalıdır. Evliyanın keşfinde hata etmesi, yanılması, müştehitlerin iştihata yanılmasın gibidir. Kusur sayılmaz. Bundan dolayı evliyaya dil uzatılmaz. Belki hata eden eden bir derece sevap verilir. Yalnız şu kadar fark vardır ki, müştehitler uyanlara, onların mezhebinde bulunanlara da hatalı işlerle sevap verilir. Evliyanın yanlış keşiflerine uyanlara sevap verilmez. Çünkü ilham ve keş ancak sahibi için senettir. Başkalarına senet olmaz. Müştehidlerin sözü ise mezhebinde bulunan herkes için senettir. O halde evliyanın yanlış ilhamlarına keşiflerine uymak caiz değildir. Müştehitlerin rahmetullahi aleyh ata ihtimali olan sözlerine de uymak caiz ve hatta vaciptir. Tasavvuf yolunda ilerleyen saliklerden bazısının bu mahluklar aynasında gördükleri de böyledir. İster şuhu vahdet desinler, ister şuhudi ehadiyet desinler, Allahu Teala'da mahluk sıfatları yoktur ki mahluklardan görülebilsin. Mekanı yere olmayan bir yere yerleşemez. Mahluklara hiç benzemeyeni, mahlukların dışında aramak lazımdır. Yeri olmayanı, madde ve mekanın dışında aramalı. Afakta ve enfüste, yani insanın dışında ve kendisinde görülen her şey o değildir. Onun alametleridir. Evliyanın büyüklerinden Bahattin, Nakşibend, Kuddisesin ruhu, görülen, işiten ve bilinen her şey o değildir. Bunları la ilah ederken yok etmelidir, buyurmuştur. Farisi'nin dediği gibi, her şekil dardır, mana nasıl sığar, dilenci kulübesinde sultanın ne işi var, şekle bakan gafil manadan ne anlar, cemali görmeyince cananla ne işi var? Sual, Nakşibendiye ve diğer tasavvuf büyükleri, vahdidi vücut, ihata, kurup, maiyeti zaiye ve kesrette vahdeti görmek veya kesrette ahandiyeti görmek gibi şeyler olduğunu açıkça söylemişlerdir. Bu sözleri ne dersiniz? Cevap Bunları tasavvuf yolunun ortalarından görmüşlerdir. Sonra bu makamların geçmişlerdir. Nitekim bu fakir kendi halinde böyle olduğunu yukarıda yazmıştım. Şunu da bildirmeliyim ki, bazı büyüklerin batını yani kalbi ve ruhu hiçbir şeye benzemeyen bir mevcudu ararken, zahiri, bedeni mahluklar arasında olduğu için vahdedi vücudu bilgisiyle şereflendirirler. Batını bir olan mevcudu ararken zahiri onun mahlukların aynasında görmektedir. Nitekim kıymetli babamın böyle olduğunu yukarıda bildirmiştim. Vahdidi vücut derecesinin bildirdiğim uzak mektupta daha uzun anlatmıştım. Burada kısa kesmek uygundur. Sual Halik başka, mahluk başka olunca Zat-ı mahluklara yakın olmaz, ihata edemez deyince Allahu Teala bu dünyada görülemezse bu büyüklerin sözleri yanlış olmaz mı? Cevap, bu büyükler gördüklerini söylüyor. Mesela aynaya bakan bir kimse, şeklini, suretini aynada gördüm der. Bu sözde yerinde değildir. Çünkü aynada suretini görmemiştir. Çünkü aynada suret şekil yoktur ki görsün. Fakat bu kimseye yalan söylüyorsun denmez. Bu sözü maruz görülür. Büyüklerin saklamak gereken böyle hallerini bildirmelerine sebep, başkalarını taklit etmediklerinin anlaşılması içindir. Vatet-i vücudu kabul edenlerde, inkar edenlerde kendi keşif ve ilhamlarını söylemişlerdir. Keşif, ilham başkalarına sened olmazsa da ilham olunan zat için kıymeti inkar olunmaz. İkinci cevap olarak deriz ki herhangi iki şey arasında ortak olan sıfatlar ve ayrı olan sıfatlar vardır. Mahluklar Allahu Teala'nın kendisinden her bakımdan ayrı oldukları halde görünüşte müşterek olan cihetler de vardır. Allah-u Teala'nın sevgisi bir kimseyi kaplayınca ayrılığa sebep olan noktalar görülmeyip müşterek olanlar kalıyor. Halık'la maluk birbirinin aynıdır diyerek gördüklerini doğru söylüyor. Sözleri yalan olmuyor. Zat-ı yakın olması ihata etmesi için olan sözleri de böyle söylemişlerdir ve selam. 32. Mektup Bu mektup mizra Hüsamettin Ahmed'e yazılmıştır. Ashab-ı kiramın kemalatını ve Hazreti Mehdi'yi bildirmektedir. Lütfederek gönderdiğiniz mektup geldi. Bu garipleri hatırladığınıza şükre eyledim. Büyük hocamızın senelerle hizmetinde hiç istifade etmemiş gibiyim diyor ve sebebini sunuyorsunuz. Efendim böyle şeylerin cevabını yazmak hata anlatmak uygun değil. Çünkü okumak da dinlemek de anlaşılmaz. Sevgi ve itimad olmak şarttır. Uzun zaman beraber bulunmak lazımdır. Başka yolla ele geçmez. Parisi'nin dediği gibi, Rahat gece tatlı mehtap bul bana. Her şeyden anlatayım o zaman sana. Her aile cevap vermek lazımdır buyurmuşlar. Onun için kısaca bildireyim ki, tasavvuf yolculuğunda her makamın ayrı bilgileri, marifetleri, halleri vardır. Her makam için ayrı vazife, zikir ve teveccüh lazımdır. Bazı makamlarda zikir, başka makamlarda Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, bazısında cezbe, bazısında süluk, bazısındaysa bu nimetlerin her ikisi de vardır. Öyle makamlar vardır ki cezbe ve suluk oraya yanaşamaz. Bu son makamlar çok yüksek, pek kıymetlidir. Peygamberimizin ashab-ı kiramının hepsi bu makamlara kavuşmuş, bu büyük nimetlerle şereflendirilmiştir. Bu makamların sahipleri ise birbirine az çok benzer. Bu makam, Ashab-ı Kiram'dan sonra Hazreti Mehdi'de görünecektir. Tasavvuf büyüklerinden pek az kimse bu makamdan haber vermiştir. Bu makamın ilimlerinden, marifetlerinden söyleyense yok gibidir. Bu makam Allahu Teala'nın öyle büyük bir nimetidir ki, dilediğini seçtiği bahtiyarlıklara nasip eder. Ashab-ı Kiram, bu pek yüksek mertebeye daha ilk sohbete ayak basardı ve zamanla bu mertebelerde yükselirdi. Sonra gelen evliyadan birini, bu nimette şereflendirmek ve ashabı kiramın terbiyesiyle yetiştirmek isterlerse de cezbe ve suluk mertebelerinin geçip ve bunların ilim ve marifetlerini anlattıktan sonra bu devlete erişirlerdi. Bu mertebelere yetişebilmek insanın en üstününün sohbetiyle mümkün olabilir. Onun izinde gidenlerden pek az kimseye de bu bereket ihsan edilir. Bunun sohbetine kavuşan da bu mertebelere ulaştıran nispetle yolla şereflenir. Firdevsi'nin dediği gibi, ruhul kudüsün feyzine kavuşursan eğer, Mesih'in yaptıkları sende hasıl olur. Cezbe, suluktan önce olduğu zamanlarda yapıldıkları gibi bu yolda da nihayetin halleri, başlangıçta gösterileri tattırılır. Bundan fazla yazmaya imkan bulamıyorum. Eğer buluşursak ve dinleyenlerin arzu ve hevesleri anlaşılırsa, inşallah o teala bu makamlardan biraz bildirmek nasip olur. İnsanları her şeye kavuşturan yalnız Allah'tır. Sevdiklerimizden birkaç için yazdıklarınız anlaşıldı. Bu fakir, hepsinin kusurunu bağışlıyorum. Allah-u Teala merhametlilerin en merhametlisidir. O af buyurur. Fakat sevdiklerimize nasihat buyurunuz ki, bir arada bulundukları veya uzakta oldukları zaman üzücü bir şey yapmasınlar. Hareketlerini değiştirmesinler. Rad suresinin 12. ayetinde meyalen, İnsanlar gidiş yerini bozmazlarsa Allahu Teala da bunlara verdiği nimetlerini değiştirmez. Allahu Teala bir millete ceza vermek isteyince bunu kimse durduramaz. Onların Allahu Teala'dan başka hakimi yoktur buyurdu. Meyan Şeyh ilahiyat için çok yazmışsınız. Bu yazı fakire bir sıkıntı vermedi. Fakat onun halini bozmasından dolayı pişman olması lazımdır. Hadis-i Şerif'te pişman olmak tevbedir buyuruldu. Şefaatçi çağramak da tevbenin bir parçasıdır. Fakat ne yapacağınızı siz bilirsiniz. Serhat şehrinde yerleşmelisiniz. Muhabbet bağları ve aşk mektebindeki talebelik arkadaşlığı ufak tefek şeylerle kopacak kadar gevşek değildir. Daha ne yazayım, Allahu Teala hepimize selamet versin. Yüksek hocamın kıymetli çocuklarına, o şerefli evde bulunanların hepsine dualar ederim. Bu mektubu yazdıktan sonra Oradaki sevdiklerinizin yanıldıklarını ve affolduklarını daha açıklamayı düşündüm. Kısaca yazılınca anlaşılmayan yerleri kalabilir. Efendim, yanlış işlerin affedilmesi için işleyenlerce bunların suç olduğunun bilinmesi lazımdır. Bu işleri yapanların pişman olması lazımdır. Böyle olmazsa affetmek doğru olmaz. Sığınağımız, kıymeti rehberimiz, kuddisesiz ruhu, Aziz, burada bulunanların gözü önünde bu makamı şey ilatı da bırakmış olduğunu yazıyorsunuz. Bu sözü incelemek lazım gelmektedir. Ona bırakmak demek, orada bulunanlara ve gelip gidenlere hizmet etmek ve bunların yemelerinden, içmelerinden bilgisi olmak demekse de biz de böyle söylemekteyiz. Yok eğer orada bulunanları yetiştirmek ve şeyhlik makamında oturtmak demekse bu olmaz. Kendileriyle son buluştuğumuzda bu fakire dönerek, şey, ilah İlah Dağıd'ın bizim tarafımızdan giderek çalışmak isteyenlere vazife vermesini ve oradakilerin hallerini bize bildirmesini uygun görür müsün? Bizim artık talebe yanına çıkacak ve onlara ders verecek ve hallerini soracak gücümüz kalmadı buyurmuştu. Fakir, bunun için bile duraksamıştım. Zaruret olduğu için yalnız bu kadar yapması uygun görülmüştü. Bu kadar bildirmek sefaret vazifesidir. Hele zaruret olunca hiçbir üstünlük göstermez zaruret kadar izin verilir. Bu sefaret vazifesi de onların yaşadığı zamandaydı. Vefatından sonra talipleri ders vermek ve hallerini sormak ihanet olur. Sual Sığınağımızın yüksek rehberimizin nispeti değişmemiştir. Yani artmamış ve azalmamış diyorsunuz. Cevap Efendim Tekmi lisan ant talahuke efkarlıdır. Yani sanatların ilerlemesi Fikirlerin, düşüncelerin birbirine eklenmesiyle olur. Sibbe tarafından kurulmuş olan Nahuv bilgisi sonra gelenlerin düşünceleriyle binlerce kat çoğalmıştır. Çoğalmadan olduğu gibi kalması noksanlık olur. Hace Bahati Nakşibend Hazretleri'nin nispeti Hace Abdülhalik Hazretleri zamanında yoktu. Her zaman da böyle olmuştur. Bundan başka Yüksek Hocamız Baki Villah Hazretleri Rahmetullahi Aleyh bu nispeti olgunlaştırmak istiyordu. Tamam olmamış biliyordu. Eğer daha yaşasaydı, Allahu Teala'nın iradesiyle bu nispeti kim bilir nereye kadar yükseltecekti. Bunun yükseltilmemesi için uğraşmak doğru değildir. Fakir, bu nispetin değişmesinden nasıl kurtulacağını bilemiyorum. Sizdeki nispet de başkadır. Onların nispetine hiç benzememektedir. Bu sözümüz, onların yüksek huzurunda çok söylenmişti. Şeyh İlah Fakiri, nispetin ne olduğunu nereden bilecektir? Kalbinde bir parça huzur vardır. Ne halde olduğunun başkaları da bilmektedir. O nispeti kendisine veren kimdir? Bunları bana bildiriniz. Böylece bu fakirde kendisine yardımda bulunayım. Rüyalara güvenmeyiniz. Çünkü çoğu hayalle görülmektedir. Doğru olmazlar. Şeytan kuvvetli düşmandır. Onu aldatmasından kurtulmak güçtür. Ancak Allahu Teala'nın koruduğu seçilmiş kimseler kurtulur. Sual Kazanılmış olan nispetlerden geri alınmasını soruyorsunuz. Cevap. Efendim, o nispeti geri almak da rehberin ihtiyarı iradesi olmaz. Birlikteyken de söylemiştim. O hal şimdi de öyledir. Yok olmamıştır. Yok olduğunu sanmak doğru değildir. Kalten işittiğiniz sesin de bunlarla bir ilgisi yoktur. Ateşin külü soğuyunca ve içinde ateş kalmayınca da üzerine su dökülürse ateşe dökülmüş bir ses çıkarır. Sesi duyunca Gülün içinde ateş kalmamıştır demek doğru olmaz. Yine söylüyorum. Rüyalara kıymet vermeyiniz. Bu sözüm bugün sizden gizliyse yarın inşallah o belli olacaktır. Mektubunuzda üzerine çok düşmüş olduğunuz için cevabını bildirmeye mecbur kaldım. Yoksa sebep olmadan bir şey yazılmıyor. 33. Mektup Bu mektup Molla Haca Muhammed Lahori'ye yazılmıştır. Dünyayı seven ve ilmi, dünyayı kazanmaya harç eden kötü ilim adamlarının zararını bildirmekte ve dünyaya düşkün olmayan alimleri methetmektedir. Alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olursa da kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyeti yaymak şerefi bunlara aitse de bazen kafir ve fasıktan bu işi yapar. Nitekim Peygamber Efendimiz kötü kimselerin de dini kuvvetlendireceğini haber vermiştir. Allahu Teala bu dini facir kimselerde de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Bunlar çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşın istifadesi olmaz. Bunların da ilimlerden kendilerine faydası olmaz. ata bu ilimleri kendilerine zararlıdır. Çünkü kıyamet günü biliyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazlık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse, Allah-u Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allah-u Teala'nın kıymet verdiği ve her şeyin en şereflisi olan ilmi, mal, mevki kapmaya ve başa geçmeye vesile edenlerle bu ilimsizce de zararlı olmaz mı? Halbuki dünyaya düşkün olmak Allahu Teala'nın hiç sevmediği bir şeydir. O halde Allahu Teala'nın kıymeti verdiği ilmi onun sevmediği yolda harc etmek çok çirkin bir iştir. Açıkçası Allahu Teala'ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaaz etmek ve dini yazı, kitap, mecmua çıkarmak ancak Allah rızası için olduğu vakit ve mevki, mal şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle halis, temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Bu belaya düşmüş, dünyayı seven din adamları hakikate dünya adamlarıdır. Kötü alimler bunlardır. İnsanların en alçağı bunlardır. Din, iman hırsızları bunlardır. Halbuki bunlar kendilerini din adamı, ahiret adamı ve insanların en iyisi sanır ve tanırlar. Büyüklerden biri şeytana boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar. Şeytan cevap olarak zamanın din adamı geçinen kötü âlimleri insanları yoldan çıkarmakta bana o kadar yardım ediyorlar ki bu mühim işi yapma lüzumu kalmıyor demiştir. Doğrusu zamanımızda İslamiyetin emirlerini yapmaktaki gevşeklikler ve insanların dinden yüz çevirmesi hep din adamı perdesi altında söylenen sözlerden, yazılardan ve bu adamların bozuk niyetlerinden dolayıdır. Din adamları üç kısımdır. Akıl sahibi, ilim sahibi, din sahibi. Bu üç sıfatı da birlikte taşıyan din adamına din âlemi denir. Bir sıfatı noksan olursa onun sözüne güvenilmez. İlim sahibi olmak için akıl ve nakil ilimlerinde mütehassıs olmak lazımdır. Dünyaya günül kaptırmayan mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri, ahiret adamlarıdır. Peygamberlerin varisleri vekilleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyamet günü bunların mürekkebi Allahu Teala için canını veren şehitlerin kanıyla daraltacak ve mürekkep daha ağır gelecektir. Alimlerin uykusu ibadetleri hadisi şerifinde met edilen bunlardır. Ahiretteki sonsuz nimetlerin güzelliğini anlayan, dünyanın çirkinliğini ve kötülüğünü gören, ahiretin ebedi dünyanın safhaneye gelip geçeceği tükenici olduğunu bilen onlardır. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp, baki olana, hiç bozulmayan ve bitmeyen güzelliklere sarılmışlardır. Ahiretin büyüklüğünü anlayabilmek, Allahu Teala'nın sonsuz büyüklüğünü görebilmek de olur. Ahiretin büyüklüğünü anlayan da dünyaya hiç kıymet vermez. Çünkü dünyayla ahiret birbirini zıttır. Birini sevdirirsen ötekini incitirsin. Dünyaya kıymet veren ahireti gücendirir. Dünyayı beğenmeyende ahirete kıymet vermiş olur. Her ikisine birden kıymet vermek veya her ikisini aşağılamak olmaz. İki zıt şey bir araya getirilemez. Ateşle soğuk bir arada bulundurulamaz. Tasavvuf büyüklerinden bazısı... Kendilerini ve dünyayı tamamen unuttuktan sonra birçok sebepler faydalar için dünya adamı şeklinde görünürler. Dünyayı seviyor, istiyorlar sanılır. Halbuki işlerinde hiç dünya sevgisi, arzusu yoktur. Nur suresinde bunların ticaretleri, alışverişleri Allahu Teala'yı hatırlamalarına hiç mani olmaz. Mealindeki ayet-i kerime bunlar içindir. Dünyaya bağlı görünürler. Halbuki hiç bağlılıkları yoktur. Hace Bahattin Nakşübent Buhari Kuddisesi ruhu buyuruyor ki, Mekke-i Mükerreme'de mana pazarında genç bir tacir aşağı yukarı 50 bin altın değerinde alışveriş yapıyordu. O esnada kalbi Allahu Teala'yı bir an unutmuyordu. 34. Mektup bu mektup Molla Hacı Muhammed ile yazılmıştır. Alemi Emirdeki beş cevheri uzun ve açık bildirmektedir. İki cihanda saadetine kavuşmak ancak dünya ve ahiretin en büyüğüne uymak da ele geçirilir. Felsefeler İslamiyet'in sahibine uymadıkları, kalp gözlerini ona uymak suretiyle parlatmadıkları için Alemi Emirden haberleri bile yoktur nerede kaldı ki Allahu Teala'nın zatına ve sıfatlarına erişebilsinler. Onların kısa görüşleri ancak ailemi halka yetişebiliyor. Bunu bile iyi göremiyorlar. Allahu Teala'nın yarattığı şeylerin hepsine birden alem denir. Çünkü her şeyi onun varlığını ve sıfatlarını gösteren birer alamettir, işarettir. Alem ikiye ayrılır. 1. ailemi halk. Madde ve ölçüde bulunan şeylerdir. Arşın içinde bulunan her şey canlılar, yer, gök, cennet, cehennem, melekler, tabiat kuvvetleri hep alemi halktır. Bu aleme alemi şahadet ve alemi mülk de denir. Halk ölçmek de demektir. 2. Alemi emir. Ol emriyle bir anda yaratılan arşın dışındaki şeylerdir ki maddesiz, zamansız, ölçüsüzdür. Bu aleme alemi melekut veya alemi ervah denir. Felsefecilerin beş cevher dedikleri şeyin ifsi, alemi, haltandır. Cevher, felsefe dilinde mahiyet, asıl, öz demektir. Kendi kendine bulunan şeydir. Bugünkü anlayışımızda madde bir cevherdir. Aras sıfat demektir. Aras cevher üzerinde bulunur. Yalnız başına bulunmaz. Çok sayıda kitapları bulunan Büyük İslam alimi seyyid Şerif Ali ve Muhammed Cürcani Rahmetullahi Aleyh tarifat kitabında buyuruyor ki, Felsefecilere göre beş cevher, eyola, suret, cisim, nefs ve akıldır. Çünkü var olan şey ya maddedir veya madde değildir. Yani mücerrettir. Yani maddeye yer olmaz veya kendisi başka bir maddeye yerleşmez. Mücerret olan cevher akıl ve nefistir. Mücerret olmayan madde dedikleri cevher, mürekkep, birleşik ise cisim denir. Mürekkep değilse yani birleşik değilse, Başka cevherlere yerleşmişse suret denir. Başka cevhere mal olmuşsa heyu'la hayal denir. Nefse ve akla mücerrattandır demeleri bunları tanımadıkları içindir. Nefis veya nefs-i dedikleri cevher nefsi emmaredir. Nefse emmareyi temizlemek lazımdır. Çünkü hep kötülük aşağılık ister. Bunun alemi emirde ne işi var? Mücerret olmak nesine gerek? Akıl da ancak his uzullarıyla anlaşılan şeyleri ölçebilir. Hissedilmeyen ve his solunanlara benzemeyen şeyleri kavrayamaz. Böyle şeyler akılla anlaşılamaz. Bundan dolayı alemi emri anlayamaz. O halde akıl da alemi emirden değildir. Yani mücerredattan olamaz. Alemi emrin birinci basamağı kalptir. Kalp göğüsteki et parçası değildir. Buna yürek denir. Kalp, bu yüreğe alakası, ilgisi bulunan maddesiz, yersiz bir kuvvettir. Kalbin yürekli bulunması elektriğin ampulde bulunmasına benzer. Elektrik ampulde bulunur fakat görünmez, hiss olunmaz. Varlığı eseriyle, mesela ampuldeki ince teli ısıtarak telin ışık vermesiyle anlaşılır. İkinci mertebesi ruhtur. Ruhun üstü sır mertebesidir. Sırrın üstü hafi, hafinin üstü ahfa mertebesidir. Bu beşine beş cevher denilirse yeri vardır. İşin özünü görmediklerinden saksı parçalarını cevher sanmışlar. Alemi emrin bu beş cevherini anlamak ve bunların üzerinde bilgi edinmek ancak Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gidenlerin büyüklerine nasip olmuştur. İnsana alemi sangir, küçük alem denir. İnsandan başka mahlukların hepsine alemi kebir, büyük alem denir. Alem-i Kibir'de bulunan her şeyin Alem-i Sangir'de bir numunesinin benzeri vardır. İnsandaki beş cevherde birer numunedir. Bunların Alem-i Kibir'de asılları vardır. Alem-i Kibir'deki o beş cevherin birincisi arştır. Yani insandaki kalbin Alem-i Kibir'deki aslı arştır. Bunun için kalbin bir ismi arşullah'tır. On beş cevherin diğer dördü hep arşın üstündedir. Kalp Alem-i Sangir'de, Alem-i halkla Ailemi emr arasında ortak bir geçit olduğu gibi arş da alem-i kibirde, ailemi halkla, da, ailemi emr arasında bir geçittir. Kâr ile arş, ailemi halkta bulunuyorsa da ailemi emirdendir. Bu beş ceviri iyice anlamak ancak tasavvuf yolundaki mertebeleri, konakları etraflıca ve tamamen geçip nihayete varan evliyanın büyüklerine nasip olur. Bir beytte şöyle söylenir: Her zavallı merdi meydan olmaz. Sivrisinek de Süleyman olmaz. Allahu u Teala'nın lütfu, ihsanı, bahtiyer insana yetişip de kalp gözü açılıp vücut mertebeleri gösterilirse, alem-i kebirin bu beş cevherin mukaddes asıllarını da orada görür ve alem-i ve kebirdeki cevherlerin bunların numuneleri, suretleri olduğunu anlar. Bu büyük devleti bugün kime verirler? Bu öyle büyük bir nimettir ki Allahu u Teala dilediği, seçtiği kimseyi ihsan eder. Âlimi emri bilginlerini anlatmak yasak edilmiştir. Çünkü çok ince bilgilerdir. Dinleyenler yanlış anlar. İsra suresi 85. ayetinde mealen, Sizlere ilimden pek az verildi, buyuruldu. Burada bildirilen ilimle şereflenen râsi âlimler, perde ardını seyretmektedir. Nimet sahiplerine nimetler afiyet olsun. Parisinin dediği gibi, perde ardındaki esrarı açmak uygun değildir. Yoksa rintiler Meclisi'nde verilmeyecek haber yoktur. Bu kaddes cevherlerin birincisi Allahu Teala'nın izafi sıfatlarındandır. Bu sıfatlar vücutla imkan arasından geçit gibidir. Vücut Allahu Teala'nın ve sekiz hakiki sıfatının mertebesidir. İmkan da mahlukatların mertebesidir. İkinci cevher hakiki sıfatlıdır. İzafi sıfatlar kalbe hakiki sıfatlar ruha tecelli eder. Hakiki sıfatların üstünde bulunan üç cevher, Zati ilahi mertebesindedir. Bu üç mertebenin tecellilerine, tecelliyat-ı Zatiye derler. Bunlardan fazla yazmak faydalı olmaz, Parisinin dediği gibi. Kalem buraya gelince ucu kırıldı. Allahu Teala size ve hidayete kavuşanlara ve Muhammed Mustafa'ya tabi olanlara selamet versin. 35. Mektup Bu mektup Meyyan Hacı Muhammed Lahuriye yazılmıştır. Allahu u Teala'nın zatını sevmek ve bu sevgide üzmenin ve sevindirmenin beraber olduğu bildirilmektedir. Allahu u Teala insanların seyyidi, Peygamber Efendimizin hürmetine hepimizi yanılmaktan, şaşırmaktan korusun. Seyir ve sülükten maksat nefs-i emmareyi tezkiye etmek yani temizlemektir. Seyir, gitmek. Süluk bir yola, meseleye girmektir. Böylece nefis aşağı çirkin isteklerinin sebep olduğu Allah-u Teala'dan başka şeylere tapılmaktan kurtulur. Ondan başka bir mağbudu maksadı kalmaz. Dünyadan bir şey istemediği gibi ahiretten de bir şey istemez. Evet, ahireti istemek iyidir, sevaptır. Fakat evrar için yani nefislerinin sevgisinden kurtulmamış olup, Nefislerini azaptan korumak ve nimetlere kavuşmak için ibadet edene sevaptır. Mukarrepler ahireti istemeyi de günah bilir. Zat-ı başka bir şey istemez. Mukarrepler derecesine yükselmek için fena hasıl olmak lazımdır. Ve Zat-ı sevgisi insanı kaplamalıdır. Bu sevgiye kavuşan elemlerden, sıkıntılardan da lezzet alır. Bu nimetler ve musibetler müsavi olur. Azaplar da nimetler gibi tatlı olur. Allah-u Teala'nın her işinden onun işi olduğu için razıdır. Fakat günahlardan, kulun kesmeyi olmak bakımından razı değildir. Cenneti Allah-u Teala'nın razı olduğu yer olduğundan ve cenneti isteyenleri sevdiği için ister. Cehennemden sakınmaları da Allah-u Teala'nın gazap ettiği yer olduğu içindir. Yoksa cenneti istemeleri nefislerine tatlı geldiği için değildir. Cehennemden kaçmaları orada azap ve sıkıntı olduğu için değildir. Çünkü bu büyükler sevgilinin yaptığı her şeyi güzel görürler. Bunları kendilerinin matlubu, maksandı bilirler. Sevgilinin her işi sevgili olur. İşte tam ihlas budur. Yalancı mabutlardan kurtuluş makamı burasıdır. Kelime-i Tevhid'in manası ancak burada hasıl olur. İsimler ve sıfatlar arada olmaksızın yalnız Zat-ı sevmedikçe bu nimetler hiç ele geçmez. Böyle sevgi olmadıkça tam fena nasip olmaz. Anası çocuğa ne kadar azarlasa, dövse çocuk yine döner anasına sarılır. İnsan da Rabbine karşı böyle olmalıdır. Farisi'nin dediği gibi. Aşk öyle bir ateştir ki yanarsa eğer maşukundan başka her şeyi yakar, kül eder. Aktan gayrısını katletmek için la kılıcını çek. La dedikten sonra hiçbir şey kaldı mı bir bak. İlla başka ne varsa hepsi gitti. Sevin ey aşk. Hakka ortak kalmadığı bitti.